Temmuz Üstten hukuk, alttan adalet. Tarihin doğru tarafında fikirler ve eylemler için bize kılavuzluk edecek halk denklemi budur. Uluslararası Hukuk Otoritesi Richard Folk, Filistin sorununun hukuki çözüm önerisini getiriyor. El Cezire Yeryüzünün uzaydan görülebilen tek canlısı diye tanımlanan Avustralya'daki büyük set resifinin hastalandığı ortaya çıktı mercan kayalıkları kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en kötü haldeydiler. Resifin durumunu ele alan son bilimsel rapor, 2014 yılının Temmuz ayında açıklandı. Avustralya'da görev yapan bilim insanları, yeryüzündeki en büyük biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan, müthiş zengin bir ortak yaşamı barında barındıran Büyük Set Resifinin en çok 40 sene içinde müthiş yoksullaşacağını ilan etti. Rapara göre bu muazzam organizma pek yakında çok daha az sayıda canlıyı barındıran, çok daha kirli ve çok daha çirkin bir varlık haline gelecekti. Büyük set resifinin, bağrındaki yaşamın muazzam çeşit zenginliğinin kağıt üzerinde belki 40 yılı daha vardı ama bunu bir metafor olarak okumakta pek hala mümkündü. Dünya, dünya nazaran daha kirli ve daha çirkin bir yara olmaya doğru dört nala gidiyordu. Mesela Sapanca Gölü'nde kuraklık nedeniyle çekilen sular 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acıklı ve çirkin enkazını ortaya çıkarırken Çin'de 300 yıllık Fenghuang antik kenti bölgeyi etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle sulara gömülüyordu. Felaketler tarihi her geçen gün yeni baştan yazılıyor gibiydi. Uzak doğu'yu vurup 195 kişinin hayatına mal olan Rammasun Tayfun'u, Çin'i son 40 yılda gördüğü en şiddetli tayfun oluyordu. Antakya'nın ana vatana katılışının 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere mahalle sakinlerinin su isyanı damgasını vurdu. İsyan hali her yerdeydi aslında. Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg semtinde mülteciler tarafından işgal edilmiş eski bir okulun polis tarafından zorla boşaltılmasına karşı Berlinliler, Hong Kong'un Çin'e bağlanmasının 17. yıl dönümü olan 1 Temmuz'da on binlerce Hong Konglu, Hegemon Çin yönetimine karşı Mursin'in darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının birinci yıl dönümü öncesinde binlerce Mısırlı, darbeci Hegemon'a karşı sokaklardaydı. Ama asıl adalet talebinin odağında Filistin vardı. İngiltere, Fransa, İngiltere, Türkiye, İran, Yunanistan ve daha birçok ülkede Filistinlilere yapılan İsrail mezalimine karşı geniş çaplı protesto gösterileri yapılmaya başlandı. Haziran ayının son günü, Batı Şeria'da kaybolan 3 Yahudi yerleşimcinin cesetlerinin bulunması bölgeyi tam anlamıyla savaşa sürükleyecekti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, cesetleri bulunan 3 yerleşimcinin ölümünden Hamas'ı sorumlu tuttu. İsrail Dışişleri Bakanı Liberman, savunma kalkanı iki operasyonu düzenlememiz gerekiyor ancak bu defa operasyon Gazze'de yapılmalı dedi. İsrailli gençleri öldürenin Hamas olmadığını, bunu cinayetlerin işlendiği anda İsrail istihbaratının bildiğini ve fakat söylemediğini nice zaman sonra öğrenecekti dünya. Gazze yerle bir edilip cehenneme çevrildikten 500'ü çocuk 2200'den fazla Filistinli acımasızca katledildikten sonra. İsrail ordusu saldırılarına başlamadan misillemelerde de gecikmemişti zaten. Kudüs'te Yahudi yerleşimciler tarafından kaçırılan Filistinli gencin diri diri yakılmış cesedi ormanlık arazide bulunuyor. 15 yaşındaki kuzeninin de gözaltına alınarak işkenceden geçirildiği ortaya çıkıyordu. İsrail ordusunun Gazze'de havadan yağdırdığı broşürlerle ve evlere telefon aramalarıyla yaptığı bölgeyi tahliye edin uyarısının ardından... ...binlerce Gazze'li evlerini terk etti. Evinizde oturan sivil vatandaşsanız, yeni doğmuş bebeksiniz ve uyuyorsanız, ...çocuksanız ve plajda futbol oynuyorsanız, sadece yolda yürüyorsanız ya da can kurtarmaya çalışıyorsanız fark etmiyordu, hedefteydiniz. İsrail'in Gazze'ye havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda, ...mesela şecaci semtinin yarısı yanmış, yıkılmış... Sokakları bombardımandan ölen insanlar ve onları kurtarmaya giderken vurulan ambulanslarla doluydu. لا اله الا الله شر لا اله الا الله يا الله شر لا اله الا الله يا الله يا الله الله الله يا الله الله الله لا لا لا صورني تعال يا شباب صورنا Hamas saldırılara ev yapımı füzelerle karşılık verince, Tel Aviv kentindeki Ben Gurion havalimanına uçuşlar durduruluyor, dünya kamuoyunun dikkati de Gazze'ye odaklanıyordu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu belirtip, Almanya olarak İsrail'in tarafında olduklarını söyledi. Beyaz Ev'den yapılan açıklamada, Hiçbir ülke sivillere yönelik roket saldırılarını kabul edemez denerek Hamas eleştirilirken Amerika Birleşik Devletleri Gazze saldırıları boyunca İsrail'e 1 milyar 225 milyon dolarlık silah sattı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'e değil Hamas'a kınama geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İsrail topraklarına roket fırlatılmasının kendisini şoke ettiğini söyledikten sonra İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu vurdu. Saldırıda savaştan kaçıp okula sığınan 15 kişi hayatını kaybederken 200'den fazla kişi de yaralandı. İsrail, okulun yanlışlıkla vurulduğunu açıklamasından 3 gün sonra mültecilerin sığındığı bir başka okulu daha vurdu. 10 gün içerisinde 3. Birleşmiş Milletler binasının vurulmasından sonra Birleşmiş Milletler Lideri Ban Ki-moon, ''Saldırı ahlaki açıdan zulüm ve suçtur.'' Saldırının sorumluları mutlaka cezalandırılmalı diyebildi. 26 Ağustos'a kadar süren saldırıların sonunda yapılan ateşkes, İsrail tarafında 66 asker ve 6 sivil, Gazze'de ise aralarında 519 çocuğun da bulunduğu 1500'ü sivil, 2200 ölü, sayılamayacak kadar çok yaralı ve sakat ve tamamen enkaz haline gelmiş bir kent, daha doğrusu, dünyanın en büyük açık hava hapishanesinin enkazını ortaya çıkarıyordu. Bölgenin enkaz ve harabiyet hali Gazze ile sınırlı değildi elbette. Suriye'de her gün 96, her saat 4 kişinin öldüğü bombardımanlar devam ederken, Devlet Başkanı Beşer Esad, ezici çoğunlukla zafer kazandığı Haziran seçimlerinin ardından yemin ederek 3. dönemine başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un özel temsilcisi Zerrougi. Dünyada çocuk olmanın en tehlikeli olduğu yerlerden biri diye tarif ettiği bölgenin kuzeyinde, işidatlı örgüt, insanların kafalarını keserek, onları kurşuna dizerek, bombalayarak, taşlayarak ve çarmıha gererek öldürmeye devam ediyordu. Komşu Irak'ta ise hükümet, aynı Suriye'de olduğu gibi varillere doldurduğu patlayıcıları şehirlerin üzerine boşaltmaya devam ediyordu. İleri teknolojiyle gerilik ve ilkelliğin bir araya geldiği bir saldırıydı bu ama zaman tüneli konusunda yanılmamakta fayda vardı. Zira Amerika Birleşik Devletleri Irak'a son 6 ayda son model 389 tank savar füzesi ve 14 milyon parça mühimmat teslim edildiğini de gururla açıklamaktaydı. Daha kuzeyde Ukrayna'da ise geçici ateşkes ilan edildi ve hemen ardından buna son verildi. Derken çatışmalar yeniden başladı. Saldırılarda ölen milislerin sayısının bine ulaştığı iddia ediliyordu. Bütün bu olup bitenlerle hiç ilgisi olmayan, sadece savaşın hüküm sürdüğü topraklar üzerinde sakin sakin uçmakta olan Malezya hava yollarına ait bir uçaktaki 280 yolcu ve 15 mürettebat, yerden atılan bir füzenin uçağı tam isabetiyle hayatını o an kaybetti. Ölenler arasında bulunan 17 yaşındaki Hollandalı Elsemik Deborst adlı genç kızın babası isyancılara destek veren Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben yazdığı mektupla şöyle diyordu. Birçok genci onların geleceklerini ve onlarla beraber kızımı da vurduğun için kendinle gurur duyuyorsundur belki. Umarım yarın sabah uyandığında aynaya bakabilirsin. İmza Hayatı kararan bir baba. Hmm. Chasing rabbits And you know You're going to fall Tell them a hookah Smoking caterpillar